وصلى الله رب العالمين على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين هذه مقدمه في تبين حد العلم وغايته والموضوع في غايته وتأيين Şimdi mukaddime kelimesi bir lazimî manası vardır, bir de süsabî manası vardır. lazimi manası itibarıyla mukaddime önde olduğu demektir. Yani önde olan, mesela mukaddimetül ceyişi de, ordunun öncü askerleri demek. Yani önde olan askerleri demek. Nitekim bu kelime Türkçe'ye terceme edilirken de ön söz diye terceme edilir. Bu tercüme lazimi manası itibarıyladır ve doğrudur. Çünkü burada da mukadimeye lazimi manasını verecek olursa maksuda girmeden önceki sözler demek oluyor. Yani önceki, önceki önde olan, öncü olan sözler manasında ön söz diyor. Bu mukaddime kelimesinin lâzimi manasıdır. Bir de mukaddime kelimesinin müteadi manası var. O da öne geçiren demek. Bu bilgiler yani maksuda girmeden önce bize verilecek olan bilgiler kim o bilgilere sahip olursa bu bilgiler o kişiyi o bilgilere sahip olmayanın önüne geçin. Bu cihetten de mukaddime öne geçiren sözler manasında olur. Yani öne geçiren bilgiler manasında İki manayı da verebiliriz. Şimdi, Bala Fütre, metindeki mukaddime sözünü, eyhadihi mukaddime bu bir mukaddime'dir diyor. Yani mukaddime kelimesini mahsus olan müttedanın haberi yazıyor. Ne hakkında? Fî teddîn-i haddîl-ilmî ve mevzu'ihî ve tâhîn-i mevzu'ihî Bu ilmin haddî tanımını beyan hakkında ilmin mevzu'unu, konusunu tâhîn hakkında ve ilmin gayetini de sahil hakkında bir mukaddime. Burada Fadif'in Tavtadali'yi yine ki meşhur bir soru var burada. O soruya verilmesi gereken bir cevap var. O soru ve cevaba gireceğiz. Ama bu sadece mukaddime ile ilgili de değil. Mesela normal kitaplarda Faslun fi ilahihi şunun hakkında bir bab. Babun fi ilahihi şunun hakkında bir bab. Fi'den sonra gelenler zarttır. Önceki de malumunuz mazruftur. Bir şey nefsine zarf olamaz. Yani siz faslun diyorsunuz fi ilahihi şunun hakkında. Fi'den sonrası ile faslın ifade ettiği aynı şey. O zaman giden sonrası zarftır, makab-i mazruftur. Dolayısıyla bir şeyin nefkine zarf olmuştur ki bu cahit değil. Bakta da aynı şekildedir, konumuz olan bu takdimede de aynı şekildedir. Bir şeyin nefkine zarf olması söz konusu. Dolayısıyla bir şeyin nefkine zarf olmasını nasıl, hangi yorumla ortadan kaldırırız? Bu hususta İzmir bize iki yorum yapacağız. Birincisi önce soruyu soralım ki okuyayım onu hızlı bir şekilde. Kitap olan takip edici olmayan eve gittiği zaman mutlaka bak. Yarla menna huqat wa kafi awiil kitabi fi hadel makam hatel. Kitapların evvelinde bu makamda şu şekilde ifade olur: Mukademe fi tariq al-ilm ve muzdihi Bu şekilde yani mukademesin ne yaptığında sıfatı-ı ayn, la mevzu'i, la gayeti şeklinde ibare va'kul. Veyahut da mukaddime kelimesi burada nekre olaraktır, Marife olarak da gelmiştir. Ve bir bazı hal mukaddimesi fi keza keza yani mukaddime şunun şunun şunun şunun hattındadır şeklinde sıfatların evvelinde muarifen bilal ilam ile ma'rifo olarak da gelmiştir mukaddime kelimesi. Bu söz söylenince yani metin biz de söyledik onu. Mukaddimetin ki te'yin-i ilmi ve ta'yin-i mevzu'ihi ve qālatihi ifade biz de kullandık burada kitabın Bunun emeli. Vâti de valeydi. Ona şöyle bir itiraz varlık oluyor. İtiraz ediliyor. Deniyor ki yani hâzi'l umûr'un mezkûru ta'dil mukaddime. Bu ciddedilen şeyler mukaddimenin aynısıdır. Bizzat kendisidir. Yani muvidin mukaddime dediği şey neleri içeriyor? Fidan sonra gelen şeyleri içeriyor. Eğer <gülüyor> böyle varken bir mukaddime diyeceğim kabul şey varken bir dolayısıyla mukaddime de mukaddime kelimesinin içeriği ile fidan sonra gelenler o içeriğin aynı teşkil ediyorsa fidan sonrası var olduğuna göre mukaddimede de olduğuna göre bir şeyden için zarf olmuş olur. diye bir itiraz yapın. Bu da şimdi cevap verilecek iki şekilde cevap vereceğim. Reşad an Halalani Tafrazani Fisher Hitlercisel Kut Şerinde Tafrazani burada şöyle bir cevap veriyor. İmahasıdu. Elle itirabı inna ma yeri du. Ellerin hasrat el -mukaddimeti fi -mukaddimeti mukaddimetül ilim sadece o anlaşılacak olursa sadece o mukaddimeden mukaddimetül ilimdir denilecek olursa o zaman ne olur? O zaman hakikaten bir şeyin nefsine zarf olması gerekir. Yani mukaddimetün ilmin mukaddimeti demek olursa ondan sonra dersek ki burada dediğimiz gibi fi teddini hakkül ilmi ve tâhin-i ve gayetihi diyecek olursak bir ilmin haddi, tarihi, bir ilmin mevdu'u, konusu, bir ilmin gayesi nedir? Mukaddimetül ilimdir zaten. O zaten nedir? Mukaddimetül ilimdir. Eğer mukaddimeden masat, mukaddimetül ilim ise fiinin ilerişindeki masat, fiinin ilerişinde anlatılanlar da nedir zaten? Mukaddimetül ilimdir. O zaman bir şey nefsine hakikaten var olmuş olur, doğru. Soruyu soran acıyoruz. Evet, sorun doğru. Ancak lakin hala nev'ayn fakat mukaddimeysi nev'i. Birisi mukaddimetul ilim. Diğeri mukaddimetul kitap. Mukaddimetul ilim ile mukaddimetul kitap farklı şeyler. Nasıl? Bakın. Mukaddimetul ilim diye ma yetebakıf aleyhim Bir ilmi meş'elelerinin dayanmış olduğu mukaddimeye mukadimetül ilim derler. Bir ilmin metaili neye dayanıyorsa ona ne derler? Mukadimetül ilim derler. Mesela kemarifeti haddihi ve ve bir ilmin tarihi bir ilmin konusu bir ilmin e, gayeti bunların hepsine nedir? Mukadimetül ilim. Çünkü o ilim onlara dayanıyor. Onlar olmazsa o ilim zaten olmayacaktır. Ve mukaddimetün kitap ve mukaddimetün kitap var. Mukaddimetün kitap nedir? ve <gülüyor> hiyem faifetün maktusetün min kelami hiyem kuddimet emamel maktud evveline takdim edilen bu kitabın sözlerinden bir özel faifedir. Yani özel bir grup fölf. Kaddimetül kitap. Ne yapılmıştır? Maksudun evveline gelmiştir. Yani kitabın mukaddimesini anladık. Mukaddimeyi zaten tarif ediyoruz da maksud dediğimiz ne? Bu kitapta vahit konusu olacak. Vahit yapılacak olan bütün mesai. O mesainin evveline takdim edilmiş olan bir grup sözdür mukaddimen. Mukaddimetül kitap. Niye oraya takdim edilmiştir? Yetibatillahu zihah. Çünkü maksuda bu sözlerin neşi vardır? Maksud ile irtibatı vardır da ondan dolayı. ve اِلْتِحَادِهِ Maksud hususunda bu sözlerin bize sağladığı bir takım faideler var. Ondan dolayı kitabın maksudunun ezberine böyle bir takım sözler konulmuştur. Buna da mukadrimetül kitap deriz. Şurası önemli Şimdi okuyacağım yani. Çiçin elimizdeki kitapta bakarsanız göreceksiniz fi tebdini haddil ilmi derken aşağısında bir kayıt yazmıştır. Umum husus diye. Var mı? O umum husus ne demektir? Onu o kaydı oraya yazan şimdiki okuyacağımız ibareden çıkararak yazmış. Mukaddim kitapta kitapla diyor ki seva'un tevakkafı aleyha emla kitabın mahsus kısmı işler o Kitabın, maksudun evvelinde yasını olan bir takım sözler var demiştik ya, bir grup faife var orada demiştik, sözler var. İster onlara maksup dayansın, ister dayanmasın. İşte bu mukaddimetül kitabın mukaddimetül ilimden daha genel olduğunu gösterir. Çünkü biz mukaddimetül ilimde nasıl bir ifade kullanmıştık? Demiştik ki, iyi Demiştik ki orada, bu o ilmin meseleleri onlara dayanıyor. Mukatime tul ilme ne yapıyor? Dayanıyor demiş. Yani o ilmin tarihine dayanıyor, o ilmin mevzusuna dayanıyor, o ilmin gayesine dayanıyor demiştik. Nerede bu tul O zaman mukaddimetül kitap amdır? Mukaddimetu'l-ilmin ise ona göre farklı. bir şeyin nefsine zapt olması diye bir şey yok. Oldu mu? Birinci yorum budur. Bu Tabsi'nin Tafsiran'ının yorumu. Yani burada Mukaddimetu'l-kitap Mukaddimetün. Ondan maksat Mukaddimetu'l-kitaptır. Fi ilaqihi. Oradan maksat nedir? Mukaddimetu'l-ilmdir. Dolayısıyla bir şeyin nefsine var olması söz konusu değil. Neden? Çünkü mukaddimetül kitap, amın mukaddimetül ilim isenizir, ha. Aslında anlatacağım bazı şeyler daha var. Fakat o kadar teferruatıma da girmek istemiyorum bir Mukaddime kelimesi. Çünkü mukaddimetül ilim on cüzden oluşur. Bunlara da girmeyeceğim ya. Yani. Bunun üzerine, şimdi bu birinci yorum. Yani bir şeyin mesken az ufak olmadığını anlatma hususunda birinci. İkinci bir yorum daha vardır. İkinci yorumu da okuyayım size hızlı bir şekilde. bu al-ilm. Elnhujoledhi mafatul hadi vel ma'zou vel qaya. Mukatime ilm Njoled al-fad dalnetu ala hadhi kitab Veyahut da diyebiliriz ki mukaddimetül ilim dediğimiz şey maanidir, manalar. Mukaddimetül kitap dediğimiz şey ise o manalara dağın olan lafızlar. Yani mukaddimetül ilmi, manalar. Yani bir ilmin tarifi, bir ilmin konusu, bir ilmin gayeti bunlar ne demek o mukadzimetül ilmi bu manalar olarak düşünür ki yorumdur bu da. Mukadzimetün kitabı ise o manalara dair olan lafızlar diye söylerseniz o zaman mukadzimetün ne demek oluyor? Lafı sakın lafızlar. Delalet eden lafızlar. Neye delalet eden? Ne hakkındaki lafızlar? Fî teddîne hattil ilmi ilmin tarihi hakkında yani manalar hakkında lafızlar demek olur ki bu yoruma göre ise mukaddimetül kitap ile mukaddimetül ilim arasında tebayyum vardır. Biraz önce mutlak yapmıştık. Şimdi ne var? Tebayyum var. Bu yoruma göre. Bu iki yorumu da yapabiliriz. Bunu dedikten sonra Musalluf'ın sâbihi mukaddimetün ne hakkında Tebliğin hattı -il ilmi ve tağin nöbükü. Lütfiye, ilmin tarihi min evveline tebliğ kelimesini, nöbük ve tağinin evveline ise tağin kelimesini koymuş. Bu tabii ki tesadüf değil. Ilmin hattının evveline tebliğ kelimesini koyması ile rahib-i mevdu'un evveline tahil kelimesini koymasıyla işaret ediyor. Neye işaret ediyor? Bir ilmin tarihi mantıkta nedir? Havl işaretidir. Mantık biliyorsunuz, mantığın mevdu konusuna tasavvurat ve kapsikattır. Tasavvurat meb mebadici vardır, mekasubu vardır. E, bu tasavvuratın mebadisi külliyatı tam tedir. Bir Kâf-ı arad-ül âm Ne Yani tarihtir. Tarih dediğimiz şey sadece beyan eder. Yardı bildirmez. Yani bizim mantıkla tasavvurat dediğimiz şeyde ne yoktur? Yardı yoktur. Hüküm bildirme yoktur. Hasbikatta hüküm bildirme vardır. Mesela biz insanı tanımıyorum, hayvanın mantıkın. Bu nedir? Bu insanı beyandır. Ama zeydun kaimun, zeyd ayakta böl derseniz bunu olur? Tasbif olur. Neden? Hüküm bildiriyor, yargı bildiriyor. Mantıktaki tasavvuratın mekâsızı neydi? Kavr-i şâri, tarih idi. O da nedir? Beyan eder. Onun için teb'in kelimesini kullan. Şimdi hat tarih demektir biliyorsunuz. Fî teb'in-i hak bil'inni, ilmin beyan hakkındadır. Ona işaret etmek için tebzih kelimesini kullandı. Tahir kelimesini mevzuba ve gayede kullandı. Onunla da şunu demek istedi. Burada da e, mantığın ikinci kısmı olan kattan neyi kastediyorum demek istedi. Onun da mebadisi var, mekasıdı var. Mebadisi kazayadır, mekasıdi ise fiyastır. Kazaya dediğimiz yaktı bildiren her cümledir. Necm gibi ve diğerleri gibi. Dolayısıyla burada Nautu'dan gaye nedir? Bu ilmin mevzusu edinne ve ahkamdır onu demek istiyor. Yani yargı bildiren şekilde bir taginden bahsedecek. Diyecek ki bu ilmin nautu konusu nedir? Edinne ve ahkamdır diyecek. Galesi nedir? Şudur şudur söyleyecek bunu. Yani yargı bildiren ifadede bulunacak bir tarihte yardım bildiren bir ifade yoktur. Sadece beyan vardır. Onun için orada tebdin, burada tayin kelimesini kullanmıştır. Tebdin ile kavli işareti, tayin ile tasdikatın mebadisi olan kabayaya, kazı işaret etmiş oldu. Peki. Maalesef bugünkü ders ağırlıklı olarak mantık olacak Ve bir defa dinlenilmeşinde de fayda olduğu kanaatindeyim. Çünkü bütün kitapların başında bu konular ne yapılıyor? Anlatılıyor. En azından bir defa can kulağıyla dinlersek şimdi biraz son anlatılacak olan konuları her kitaptaki o bilgileri az çok anlayabiliriz. Ve inne ve külle <gülüyor> Her bir çok mesaili talep eden kişi o çok mesail ki keser umurum mu teketler asin yani çok mesail demeksin mesaili kesir asin çok mesele her bir çok meseleyi palemeden mazbudeki o çok meseleyi zapt edilmiş ne ile bir cihetin vah, ciheti vahdetin. bir cihetin wahtedir bir cihetin wahtedir bir cihet ile bir cihet ile zapt edilmiş olan bir çok meseleye talip olan her bir kişi hakkuhu, o talibin hakkıdır ne? En faha, o çok mes'eleyi bilmesi ne ile bir hak? O ciheti vahde ile o çok mes'eleyi bilmesi onun hakkıdır. Ciheti vahde kelimesi ile mantık kitaplarında iki şekilde anlatılır. Ciheti vahdeti zâdiye, ciheti vahdeti aradiyye cihet-i zatiyye demek bir ilmin mevzusu demek. Konusu demek. Mesela usul ilminin okumakta olduğumuz usul ilminin ciheti i vahkeci zatiyyesi nedir? Dedille ve ahkamdır. Çünkü usul ilminin mevzu'u nedir? Dedille ve ahkamdır. Yani deliller ve hükümlerdir. Dolayısıyla bir ilmin mevzusu o ilmin neşidir? Ciheti i zatiyyesidir. Eğer siz o ilmi tarif ederken o ilmin mevzuunu kullanarak tarif ediyorsanız o zaman ciheti vahdeti zatîye itibariyle tarif yapmış olursunuz. Molla Kusel ulu fuku burada nasıl tarif etti? Bu şekilde tarif etti. baktınız nasıl demişti biraz sonra okuyacağız onu. Elmi yaratıbe a'dalu el eddeti ve el ahkam el şer'iyyetin min hacce inne leha aslan fi sat tanneti bi ula. Usulü fukum Allah kusre tarif ederken tarihte neyi kullanıyor? Edille ve ahkamı kullanıyor. Edille ve ahkam bu ilmin nekidir? Bu ilmin mevzuudur. Yani usul ilminin mevzusu edille ve ahkamdır. Tarihte onu kullanıyor. Bir kelime daha geçti orada tarihte. Ahvalül edilleti ve ahkam dedi. Bu ahval kelimesi üzerine biraz sonra zaten konuşacağız. Ahvalden maksat nedir? Avarızın zati yedi, avarızın zati yedi kısımdır, üç, üç kısımdır. Fakat bir de avarızı kari var ki dört kısımda olur. Aslında o da üç kısım, bir tanesi de muhteşem fiştir. Yedi kısım avarızdan bahis yapacağız biraz, inşallah. Demek ki bir kişi, bir çok mesaili. Bakınız bir ilme girmeden önce bir kısım ilmine giriş yapacağız, bahis girmek, giriş yapacağız konuları giriş yapmadan önce kitap tasnif edenlerin adetidir ki nereye giriyorsun? Yani siz bu kitaba başlamakla ne yapacaksınız? Gayenizde ne? nereye, hangi alana giriyorsunuz? Evvela bu hususta bize ne yapıyorlar? Bilgi veriyorlar. Mukadime dediğimiz de o gibi O bilgi vermek dediğimiz nasıl bir bilgi vermedir? Bize öyle bir bilgi vermeleri lazım ki Dice verdikleri o bilgi ile değil, şu kitabın başından sonuna kadar, maksuda girdiğimiz zaman başından sonuna kadar hangi meselelerle uğraştığını daha meselelere başlamadan anlamamız lazım. Yani bu kitap hangi meselelerle uğraşıyor? Evvela bizim onu yapmamız lazım? icmalen bilmemiz lazım. Kitaba girdiğimiz zaman da o meseleleri tek tek öğrenerek Hafzi'li bildiği o zaman yani açıklamalı bildiği de o zaman elde. Edelim. Dolayısıyla burada Muhammed Sıdıki de yapmış olduğu budur. Diyor ki her bir çok mesa ile halip olan yani bir bilmin bir çok meseleki var. Usul bilmi konumuz onun da bir çok meseleki var. O bir çok meseleye halip olan kişi, ki, o bir çok mesele ciheti vahbe ile nedir? zat bilmiş. Abdurrah'ta altına alınmış. O zaman bizim bu ciheti vahve ile bu meselelere öncelikle ikmali bir bilgiyle bilgi edinmemiş lazım. Ona sahip olmamız lazım. O da nedir? Valla diye biraz sonra başlayacak olduğu meseledir. Yani tarifidir o. Benimindeki tarifler en için yapılıyor. Kişi o ilme başlarken o ilimdeki bütün mesailin bir çatı altında topladığını görsün diye. O çatı dediğimiz şey de ciheti vahdedir. Yani diğer ifadeyle tarihtir Ciheti vahdeti zâdiyedir. Yani o ilmin mevzusu itibarıyla yapılan tarihtir Ve bu tarihlerde. de Mesela mantıkta tarihler hadd tam, hadd-i natıf, tam, resd-i had had had had Yani hadd ifadeci genelde ne tarzlığında kullanılır? Resim tarzlığı olarak kullanılır. Burada maksat o değil. Burada maksat, eseradını cami'h, ahyarını mani'h olan bir tarih. Maksat odur. Bu tarih size neyi gösterecek? Bize bir mesele sorulduğu zaman bu mesele usul ilminin kapsamına giriyor mu? Girmiyor. Bunu nereden anlayacağız? Bu ilme başlamadan bunu anlamamız lazım. Hangi ilim olursa olsun, nahil de olsa, kişi nahle başlamadan önce neyi bilmesi lazım? Nahil ilminin kapsamına giren bütün vesaili icmali olarak bilmesi lazım. Belagata mı giriyoruz? da dair bütün vesaili icmali olarak bilmesi lazım. İşte ciheti, vahveti, zatiyye ne içindir? Bu değil. Usul ilminin mevzu o nedir? Edille ve O zaman biz anlıyoruz ki bu ilimde yani usul ilminde bize yöneltecek soru usul ilmiyle mi alakalı yoksa alakasızdır. Bunu nereden anlayacağız? Usul ilminin mevzu edilledir. Min Ahkamdır. Minhayt-i subut. Eğer o mesele hükmü isbab etme yönünde bir mesele ise hemen anlayacağız ki bu neyin meşelecidir, bu bu gününün Demek ki cihet-i iki kısım. Cihet-i vahdeki zatiyye, cihet-i vahdeki aradiyye. Cihet-i zatiyye bir ilmin mevzu'un ne ise onunla yapılırsa tarifi, bu tarif cihet-i zatiyye itibarıyla yapılmış olan tarif olur ve efradını cami olur. Cihet-i vahdeki aradiyye nedir? Cihet-i vahkeci bir ilmi gayesi ile tarif etmek Bir ilmi gayesi ile nedir? Tarif etmektir. Mesela mantık ilmini tarif ederken iki tarif yapıyorlar. Bir cihet-i vahkeci zatiye itibariyle olan tarif, bir de cihet-i vahkeci araziye itibariyle olan tarif. Zatiye itibarıyla mantık ilminin biraz önce şöyle diyeyim mi? Konusu mevzu'u neydi? Tasavvurat ve tasdikat idi. O itibarla bir tarif yapmış ve demişlerdir ki ilmun yubhası fihi anil arazi zatiyyeti tasavvurati ve tasdikat min haytinez ihatil isariylel meçhulat mantığı böyle tarif etmişler. Biraz önce usulü demiş. Usulün tarifini de okuduk. Usulün tarifinde de ne vardı? Edirle ahkam vardı. O zaman o tarif mevzu itibarıyla yapılan tariftir ki Buradaki cihet-i vahde nedir? Zahmıdır. Şu anda mantık için yapmış olduğumuz bu tarife göre de mantık ilminin e, mevduğu da tasavuraklı tasdikat olduğuna göre tarif bunun içerdiğine göre bu da nedir? Cihet-i vahde ki zahidin itibariyle yapılan bir tarif. Peki cihet-i vahdeti aradiyye yani o ilminin gayeti itibariyle yapılan tarif var mı? Var. Bakın mantıkta kanunun yorası bihi sahih fikri ve fâşidu. Çünkü mantık ilminden masraf nedir? Sahih ve faşif olan fikri ortaya koymaz. Bakın o itibarlı da bir tarif yapılabiliyor. Bu tarif de ciheti, vahdeti, ahmeti. ki bizi ilgilendiren tarafı hangisi? Zaten ciheti, vahdeti, rahmiye tarafıdır. Ve Allah'ın zaten tarifini öyle yapmıştır. Bu birinci faslıha. Neden ki bu ilmedir, ilme talip olan kişi o ilmin bütün mesailini cemeden bir cihet ile evvela itmali bir bilgiye sahip olması lazım. Emine emin olsun diye. Neden? Minfevati mayani manası olan şeyleri kaçırmaktan emin olsun. Daha o yani manası olmayan şeyler hakkında da vaktini boşuna harcamasın, zayetmesin etmesin diye evvela neyi bilmesi gerekiyor? ciheti, vahdeti, zâfiye-i itibarıyla o ilmin bütün mesailini cemeden o tarihini bilmesi gerekiyor. Gene hizmeli de bilgiler var ama ona zaten aşağıya sıra aktarız. Vela şeşke, hiç şüphe yok ki emme imzulâta mesailil bir ilmin mes'elelerinin zapt edilmesi yaksudu meydana gelip ile? <gülüyor> bir tarih o ilmin tarihiyle meydana edilmiş. Bir, şey bir ilmin mesailinin zapt edilmesi, zapt edilmesi derken, icmali bir vukufiyetin kişide hasıl olması, yoksa tavsili vukufiyet tek tek mesaili görmek olacak? İcmali bir vukufiyetin kişide hasıl olması tarihidir. En o tarih bihi, yemtazi o tarih, yemtazi ilim ayrılıyor bihi o tarih sebebiyle. Neden, nerede ayrılıyor? Talip. O talip nezdinde bu ilim diğer ilimlerden ayrılıyor. Ne ile? Talip ile. Yani bu ilme talip olan kişi nezdinde bu ilim diğer ilimlerden ne yapıyor? Ayrılıyor. İşte o da tarifiyle oldu. Daha ve mevdu'ihim. Şimdi ve ilim diyecek bir de avradı zatı yeniden yapacak yapacaktır sonra. Bir ilmin diğer ilimlerden ayrılması ya de taliptir veya fiilidir. Bir ilmin diğer ilimlerden yahin talip ayrılması o ilmin tarihinde. Bir ilmin fiil diğer ilimlerden ayrılması iki yolla olur. Ya o ilmin mazhûu ile olur veya hatta avradı zatı geçiyor. Fakirin kitabınıza biraz sonra ve ağırını dağıtın diyecek ve onun altında da mahmulat diye yazacak. Yazacaktır Mahmulat diye. <gülüyor> Şimdi okumaya gireceğiz. Ve mabûğü ve bu ilim e, mabûğü ile de bütün meselelerin olur zapt edilir. Elle ki o mabûlusu ki. Yemtaz ilim ayrılıyor. Dihi o mevku iletiyle sizi ayrılıyor. Nereden? Tabii ki diğer ilimlerden. Şöyle diyor. Asa ilim mefalif. Diğer ilimlerden böyle ayrılıyor. Ve avarit-i zâfiye. O mukadder sualin cevabı. Vavvalı istiknafiye mukadder sualin cevabıdır ileri. Nedir o mukadder sual? Biraz önce dedik ki bir ilmin inde falif diğer ilimlerden ayrılması tarihidir. Bir ilmin fi nefşihi ilimlerden ayrılması iki yolda olur. Ya mevzusuyla olur veyahut da avarızı datiliye olur. Peki Molla Kusre burada bir ilmin ki diğer ilimlerden ayrılmasını ayrılmasını mevzu ile olduğunu söyledi. Ama avarızı datiliye ile olduğunu söylemedi. Niye söylemedi? Onun gerekçesi nedir? Biraz sonra bize zaten anlatacak. Ancak Avarız-ı Zâkiye nedir? Bizim onu bilmemiz lazım. Avarız-ı Zâkiye nedir? Biraz vaktimizi alacak ama bir defa olsun anlatalım onu. Çünkü ileride tekrar gelecek bu. Bir tatbik edecek onu usule. Avarız-ı tatbik edecek. Oraya gelmeden en azından Avarız-ı mantık itibariyle ne olduğunu bilmemiz lazım. Avariz ismi üzerinde. Arız ar ar olan şeyler Mesela el insanu mutaac gibi. İnsana ne arız oldu bu sözde? Taac gibi arız oldu. El insanu mütekennimun. İnsana ne arız oldu bu sözde? Tekellüm arız oldu. El insanu zahifun. İnsan gülendir. Ne arız oldu insana şimdi? Lok arız oldu. Bunlar hep ar insana arız olan şeyler. Onun için avanızı, zafiyyeye, sizin kitabınızın altında ne yazıyor? Mahmulat! Vermiş oldum. biraz önce söylediğim üç ibarede de o arız dediğim şeylerin hepsine vakı oldu. Haber! Yani mantığa göre mahmul mu? oldu. Değil mi? Haber mahmuldür mantıkta. Yani el insanı taçibun, taçib Taatib insanı arız oldu diyor. Elma ma'u su sıcaktır, sıcaklık suya arız oldu. Bu bütün mesai de böyledir, ha yani e, bütün mesaimde bir mevzu var, konu vardır yani müsteda mahve göre mevzu var konu var müsteda mahve göre bir ne vardır? Haber var yani mamuslaka göre mahmul o haberin ifade ettiği nedir? müsteda'ya arızdır, zeydun kaymın, kıyam zeyd'e arız olmuştu. onun için avarız-ı dediği nedir? mahmulaktır gerçekten ancak avarız iki kısımdır Avarız-ı var ve de avarız-ı garibe var. Bir ilmin fiilesihi diğer ilimlerden ayrılması, ayrılması mevzu ile olduğu gibi hem de avarız-ı de olur demiş. Peki avarız-ı olur mu? Hayır olmaz. Neden olmaz? Şimdi avarız-ı gatiye ile avarız-ı garibeyi tarif edelim gibi tanımlayalım, anlayalım ki Avarız zayıf değil neden bir ilim, bir ilim diğer ilimlerden birer tihi ayrılamıyor? Onu da anlamış olalım. Dediğim gibi başta maalesef bugün giderken konum artık. Şimdi avarız dâtiliyet. Insanı mevzu olarak alalım, konu olarak insan alalım. İnsan nedir? Mutanci avarız-ı üç kısımdır diyoruz. Avarız-ı garibe o da üç kısımdır. Bir kısım da var ki o da nedir? O da muhtelaf fiş olan. Bazıları ona avarız-ı zâfiye demiştir. Bazıları avarız-ı garibe demiştir. Konu mantıktır. Mantıktan bir olmayan sadece dinleyecektir. Çareşi yok. Konu mantık şu an. Maneşe böyle. Çünkü ona gidiyor. Ama şunu evvela söyleyelim. Bir şeye bir şey, başka bir şey arız oluyorsa bu arız olma yedi yoldan biriydi. Başka bir yol yok. Bir şey, bir şeye bir şey arız oluyorsa yedi yoldan biriyle arız. İşte zaten bu yedi tanesi, üç, üç, yedi taneden üçü avarızı zafi olacak, üçü garip olacak, de noktada hızı yavru. Nedir onlar? Bir, bir şeye Diğer şey, bu şeyin zatından dolayı arız olur. İkincisi bu. Ya zatından dolayı arız olur veya hatta o şeyin zatının cüz-i içinden dolayı arız olur. İkincisi bu. veya hatta cüz-i dolayı arız olur. Mesela, insan, mevzu yapalım onu, ona arız olan bazı şeyler var. İnsanın zatı, yani hakikati, yani mahiyeti nedir? Hayvanın mafısı. Şimdi genel bilgi vereceğim, tasbihi biraz sonra yapacağım. İnsan nedir? Hayvanın mafısı. Mahiyeti bu, hakikati bu insanın. İnsana, mesela taakkuk biraz sonra söyleyeceğiz. Ya bu zatından dolayı arız olur. İnsana bir şey zatından dolayı arız olur zatı dediğimiz ne? mahiyeti yani hayvanın natığı insana bir şey ya hayvanın natığının insanın zatı olan hayvanın natığının bütünü itibarıyla arz olup Bir. 2 ya da insana zatının bütünü değil de zatının küçüklüğü itibarıyla bir şey arz olur. O gün ya Türk iyi mütabimdi insana veyahut da cüzü a'amdır. Mesela insanın zatı hakikaten hayvanın nasıb. İki cüz vardır Bir hayvan, bir nasıb. Bakın insana üç şey arz edeceğiz şimdi. Üç kısım çıkacak burada. Bir hayvanın nasıb, insanın zatı. Bunun bütünü itibarıyla insana arz olan şeyler vardır. Veyahut da insana o zatının yani hayvan nasıbın cüzü güç cüz imtisabiyeti Nasıptır o. Niye? Güçü müşavi demek fissot demektir mantıkta. Onun da manası mahsabattır. Mahsabat nedir? Karişte bir kelimenin ifade ettiği fertlerdir. İnsan dediğiniz zamanda altına ne kadar fert giriyorsa, nasıpt dediğiniz zamanda altına o kadar fert giriyor. Yani kullu insanın nasıbındır veya kulluna sahip insanın bu ifadeyi kullanabiliyorsun. Bu ifadeyi kullandığımız yerde maksat ne bir burada insan ile natık kelimelerinin harikteki fertleri eşit demektir. Onun için diyoruz ki biz natık insanın ne gibidir? Güçlü Hem güçlü çünkü insanın hakikati hayvanın natık da oradan bir fark var. Natık hem de müshavisi dir fıstık. İşte o cüt müshavisi itibariyle insana bir takım şeyler alıyor. Bir hayvanın yaptığı zatı mahiyeti itibariyle bir takım şeyler alıyor onları insana. İki o cüt müshavisi itibariyle bir takım şeyler alıyor. Bir de yine insana cüt ağamlı itibariyle bir takım şeyler alıyor. İnsanın mahiyeti neydi zatı hayvanın yaptığı. Hayvan küstüğü insandan nedir? Ahamm mutlaktır. Çünkü hayvan canlı demektir. İnsanı da içerir, diğer bütün canlıları da içerir. Geneldir. İnsan ise bu genelin içerisinde özel bir grubu oluşturmaktadır. Dolayısıyla insanın zatı, mahiyeti, hakikati, hayvanın natığı bütünüyle insana bir takım şeyler arzuluyor oluyor diye cüzü mütabiisiyle yani mantık ile ilgili takım şeyler arz oluyor. iki cüz ammı yani o hayalan sebebiyle ona atlıkım şeyler arz oluyor. Eski üçüş. Hocam da mantık kusura bakmayın. Yani, bu bu bölüm böyle. Yani çünkü öyle almışlar onun kitabın başına. Ben de istiyorum ki bunu bir defa okuyalım inşallah. Artık her kitabın başında bunu aynı mı olacak? değil, aynı mı olacak? Şimdi insan mevzuuğuna mevzuunu yaptık onu onu yaptık. Ona arz olan şeylerden üç kısmını çıkardık. Değil mi? Mahiyeti itibariyle yani zatı itibarıyla, zatının güç imsali itibarı, itibarıyla, zatının gücü ahenk itibarı Şimdi kaldı geriye dört. Bir de insana güçsüz itibarıyla değil de haric itibarıyla ne olur? Bir takım şeyler o hariç, bizim hariç dediğimiz şey ya <gülüyor> o insandan aham mı mutmaktır, ya asas-ı ya mütavidir veya mutla mübalidir. Bak dört tane şey. İnsana ya zafi itibari, ya zafinin cücüğü mütavidi veya zatının güçlü ahamm Üç tane olan çıkmış. Bir de zatından hariç olan bir şey misallerini vereceğiz biraz sonra. Bir şey itibarla insana bazı şeyler arız olur. O hariç dediğimiz şeyin insan ile iltibatı hariç ya insandan aham mutmaktır ya ahastır daha ondan da hastır veyahutta mütavidir veyahutta müdahildir. 4 tane daha şey söyledik. Etkiceydir. Bu yedi tane söylediğimiz arız sebepleri şimdi tasnifini yapacağız. Üç taneci avarızı zatiyedir, üç tanesi avarızı garibedir ittifakla, bir taneci de muhtelekul fihdir. Ancak biz nereden buraya geldik? Bir ilmin, bir ilim, fî nefşihî, diğer ilimlerden mevzu'u itibariyle ayrıldığı gibi avarızı itibarıyla de ayrılır. Ama avarızın zatiye olan kısmı itibarıyla ayrılır. Avarızın tamam. garibe olan kısmıyla bir ilim diye bilimden ayrılmaz. Neden? Onu da söyleyeceğim. Bunları bir anlatalım Korkarım bu alacağım. <gülüyor> inşallah. Korkarım bu alacak. Yani akşamukla çıkıyor. İnşallah. Korkarım alacak. Avarızı zatiye üçlür demiştik. Bir, Meyanın bir şeyin zatı. Bir şeye zatından dolayı bir şey arz oluyor. Zatı neydi? Mahiyeti, hakikati. Konumu insan olsun bir şey dedik. Ona ne yapacağız şimdi? Zatından dolayı bir şey arz yapacağız. Arzı zatı olacak. Şu anda arzı zatı diye Mesela kat'a'd bil arz min insan min halle innehu hayawan nasif. İnsan hayvanı nasif olması itibarıyla yani zatı itibariyle, hakikati, mahiyetin itibariyle insana ne arzu olmuştur? Taşküft. Cümle yapıyorum onu. El insan bu taşkür. El insan bu taşküftür. Dedim şimdi. Bu taşküftür. Bakın o insana neyi haber yaparsanız yapın. Zaten avarız nedir diyorum ki, mahmuldür. Neyi haber yaparsanız yapın. Ne olursa olsun o insana kadar yapacağınız şey. Bu haber mutlaka insanın neşidir, arızıdır. Arızıdır genel Bu Mızafi de olur, garibe de olur. Onu biraz sonra teşvik edelim. Ama mutlaka nedir? Arızıdır. El insan takip taakkibin diyorum ben. İnsan takip eden bir bahçedir. Hemen soru. İnsana, mevzu o, ok, kunu o. Ok. Bu insana taakkib, vasfı, arız o. Niye? Yedi tane sebep saydık değil mi? Mevzuya, konuya, arız olabilmesi için bir şeyin yedi sebep var. O yedi taneden hangisidir bu? Bakıyoruz, diyoruz ki ma bir şey, bir insan kalbimize göre ne arz oluyor? Rizat gibi, Zatından dolayı bir şey arz oluyor. Fet gibi? Feta'at gibi, ta'at gibi. Yani el bir insan, insana arz olan ta'at gibi. En insanın mutasavvuruymuş. Demek ki mutasavvuf insana zatından dolayı arız oldu. Zattan maksat neydi? İnsanın mahiyeti hakikati. İnsanın mahiyeti nedir? Hayvanın mahpusun. Mutasavvuf baskının insanda olabilmesi o insanın hem canlı hem de mahpus olmasına bağlı. Bak ikisinden, içinden bir, içinden bir yani bir tanesinden değil her ikisinden. Toplamından insana ne arız oldu? Taatcuk arız oldu. Bu taatcuk avarızı dahi Neden? Çünkü o şeyin zatından dolayı ona lahip olur. Bir şeye zatından dolayı bir şey arız oluyorsa o arız dahi olan bir arız. Birinci kısmı bu. Avarızı dahi İkinci kısmı ne? İkinci kısmı Maya bir şeyi bilen ilmi tabiiyle bu. Bir şeye mavdumuz gene insandı. Bir şeye arız oluyor. Başka bir şey neden dolayı arız oluyor? O şeyin cüzgünden dolayı. Hem de nasıl cüzgü? <Sessizlik> El-müçavi lehu. O şeye müçavi olan cüzgü. Ne gibi mesela misal veriyoruz? el -e arız edil insan bir keynihin nâsıqan. Ketekellümül insan. İnsana arız olan tekellüm. El-insan'ı mütekellümün diyor. İnsan konuşandı. Konuşma vakti insana arız oldu. İnsana arız olması hangi yolla oldu? Yedi tane şey saymıştık deride. Cüzdün müsavisi yolları. Neyle oldu? İnsanın cüzdü müsavisi yoluyla. Yani insanın hakikati mahiyet hayavanı nasıl? Hayavan insanın cüzdüğü. Natık, insanın güçlü, mahiyetinin güçlü ya. Dolayısıyla insanın güçlü olan, mahiyetinin güçlü olan natık sebebiyle insana hangi vatıf arız oldu? Tekennüm evet. vatıfı arız oldu. Onun için el insanı mütekellimun diyoruz. Öyle başk yere söylemiyoruz. Yani el insanın mütekellimin diyorsanız, mesela insanın insanı diyorsanız o kıyamında insana bir sebeple arız olması lazım mutlaka bir şey insana arız oluyorsa bu neyle olacaktır? Bahis konusu yaptığımız yedi yoldan bilmiyor Şimdi bu da avarız-ı zâfiye'dir. Hangi şey? Bir şeye. Mahiyetinin yüklü mütavisi itibarıyla arız olan şey de nedir? Avarız-ı İşte insana tekellüm baskının arız olması insanın mahiyetinin Güldü olan ki nasıb gücü O güld sebebiyledir. Bu gülde nasıl bir güldür? İnsana mahfadakta. Yani hariçte müsavi olan bir Öyle evet. müsavi midir? Evet, müsavi midir. Çünkü kullu, kullu insanın nasıbın. Kullu nasıbın insanın. Diyebiliyor muyum? Diyebiliyorum. O zaman müsavi der demek ki. Hariçteki tertleri eşittir bunlar. Etkisi avar-ı rızası. Mütefakun aleyha olanlar bunlar. Üçüncüsü de mayat bir şey ve emrin harici mütahile. Bir şeye kolumuz gene insan olsun. O insana, birkaç şeyler diyorum ki, el insanı vahikun. İnsan gülen. Zuh, gülme vatfını insana arız etkisi değil mi? İnsana arız oldu burada. Peki gülme vaktı insana hangi itibarla arz olur? Bu bir şey. Yani insan arz oluyor bir şeyle bu gülme. Niçin? Bi emri-i Emri khariç'ten dolayı. O emri khariçti. Musabil lahu. İnsanın şaşı. Emri khariç dediğimiz nedir? Burada taşkın Bakın insan önce taşküp eder, hayrete düşer, hayret eder, ondan sonra gülünecek şeyse güler, ağlanacak şeyse ağlar. Yani gülme, bu şekilde insan arız olduğu gibi ağlama da o şekilde arız olacaktır yani. Biz gülmeyi biterleriz. Dolayısıyla insanın hakikati ne? Hayvanın matıf. Ben şimdi diyorum ki, el insanı bahiş ol, insan gülendir. Loşku yani gülme vasfını insana arız kıldık, sana arız kıldık. Niye? Bir emrin haricidir. değil, likül izatihi gene değil. Ya, bir emrin haricidir. İnsanın zatı neydi? Hayvan-ı nasıb İnsana gülme vasfı hayvan-ı nasip olması itibarıyla. Veya sadece natıb olması itibarlı. Hayır. Veya sadece hayvan olması itibarlı mı? Hayır. Peki hangi itibarla ona, insana arız oldu? İnsanın, İnsanın müteaccip yani. olması itibarlı ona oldu. İşte o müteaccip olması hariç. O hariç de öyle bir hariçtir ki insana nedir? Hüsab. Nasıl müsavidir? Kullu insanin müteaccibun. Kullu mutad gibi mutad gibin insan diyorum. Yani ki sıtık ona muşanık. Yani ki sıtık ne demek? Masağa, haripteki fertler. Mutad kelimesinin haripte altında ne kadar fert var ise insan kelimesinin haripte altında da o kadar fert vardır. İşte bir emre ki, hem de o şeye nazu'a sıtık müsavhi ise o sebeple ona bir şey arz oluyorsa o da avarızı zâkiyedendir. Ya. O da nedir? Avarızı zâkiyedendir. Üç saniye söyledik. Bu üçün ittifak vardır. Hangi hususta avarızı zatiye olması itibariyle? Gelelim konumuza. İşte avarızı zâkiyeyi oluşturan bu üç şey bir ilmin diğer ilimlerden fi neslihi ayrılmasına nedir? sebep? Şimdi avarızı garibeden bahsedeceğiz avarız-ı garibe bir ilmin diğer ilimden, ilimlerden ayrılmasına ne değildir? Sebep Neden? Nedenini şimdi söyleyebiliriz. Gerçi garibeyi anlatmadık ama söyleyebiliriz. Çünkü avarız-ı garibenin özelliği, burada avarız-ı garibedir, başka bir ilimde avarız-ı ya olabilir. Özelliği o. Orada ne olabilir o? avarız olan olabilir. Başka bir bilim daha. Avarız-ı olabilir. Olursa ne olur? O zaman o ilmin başka ilimlerden ayrılmasına sebep olan, avarızı olan, burada avarızı garip dediğimiz orada avarızı zatiyye. O ilmin başka ilimlerden ayrılmasına sebep oluyor Siz Şimdi bu ilimde de tutar derseniz ki, avarızı de bir ilmin, diğer ilimlerden fi ayrılmasına sebeptir derseniz, ilimler birbirine karışır. Oldu mu? İlimler ne olur? O zaman ilimler birbirine karışır. Çünkü burada avarız garibe olan başka bir yer, avarız-ı oluyor. Şunda istifak var. Avarız-ı olan şey, bir ilmin fi diğer ilimlerden ayrılmasına sebeptir. Burada avarız garip olan sebep değildir. Ama bu avarız garibe, Başka bir yerde nedir? Avarızı başka bir ilimde yani. Avarızı zafiyedir. O ilmin bu ilimden ayrılmasına sebeptir. Şimdi siz burada tutar derseniz ki orada Avarızı zafiyedir olan o ilimde. Halbuki sizin konuşmuş olduğunuz ilimde Avarızı garibe olana burada da bu ilmin diğer ilimlerden ayrılmasına sebeptir. FİNEVKİ ayrılması sebeptir derseniz ne olur? Bu ilimle o ilim aynı ilim olur. İşte onun için avarız-ı garibe ne olamaz? Bir ilmin fi diğer bir ilimden ayrılmasına sebep olamaz. olamaz. Tamam. Şimdi avarız-ı garibe nedir? Ona da bakalım. Avarız-ı garibe de ıssifat edilen üç kısmı var. Zaten bir tane selepun fiştir demiştik. O da nedir? O avarız-ı garibe midir? Yoksa avarız-ı <gülüyor> zafiye midir? Onda iftihli yapar. Onda söyleyeceğiz malafatuni şey <gülüyor> biwasatati emmin kharij al bir şeye bir şey harit oluyor niye harit oluyor bir emrin kharijin bir haristen dolayı o haris ki o şeyden daha genel mesela bir misal bi arzi لِلْاَبْيَضِ اِكَرْنِهِ اِسْتَانِ اَبْيَضٍ ذَاتُنْ سَبَتَ لَهُ الْبَيَضِ renk değil bu an, zatı müşebbehe, ذَاتُنْ سَبَتَ لَهُ الْبَيَضِ dediğimiz, اَبْيَضٍ bu ebyaza bu zata tahayyüz, tahayyüz nedir? yer tutma, mekan tutma demektir. O tahayyüz, yani el-ebyazu, bu tahayyüzün, ebyaz dediğimiz, yani beyazlık vaksı olan bir zat, Nedir? Mutahayyizun. Bu mekanda yer tutmaktadır, bu alemde yer tutmaktadır, bir mekanı meşgul etmektedir. Tahayyiz vasfı ebyaz kelimesine arzu olur. İnsandan çıkmış. Şimdi konuyu ne yaptık? Ebyaz yer. Değil mi? Konu ebyaz. Ona ne arzu oluyor? Ona tahayyiz arzu oluyor. Ne sebebiyle? E hariç sebebiyle onu hemen anlıyoruz. Neden? Çünkü ebyad-ı kerifesinin manası bunun içerisinde tahayyüz var mı? Yok. Yok. Yani bu mana içerisinde tahayyüz var mı? Yok. <gülüyor> e, estağ, e, tabii öyle. Doğru. Tahayyüz var mı? Yok. Dolayısıyla e, tahayyüz deneyeyim de içerini hiç hiç zaten ne olarak alıyoruz? Arız olarak. Yani, sıfat olarak alıyoruz. Şimdi o ebyaz'a ebyaz dediğimiz zaten ı sebete beyaz dediğimiz o şeye tahayyüz arız oluyor. Niye? Yeterimiz cisim, Cism olduğundan dolayı. Şimdi biz neyle neyi karşılaştıracağız? Cism ile ebyaz'ı karşılaştıracağız. Ebyaz ile cisim arasındaki irtibata bir bakalım. Ebyaz zaten ı sebete bu mana, hani insan hayvan nasıksı ya, zatın tebete lehul beyaz içerisinde cisim var mı? Hayır yok. Zaten tebete lehul beyaz içerisinde cisim yok. Öyleyse, bu cisim dediğimiz hariç diyeceğiz ona işte ondan dolayı, bu ebyazın neşi değil, bu ebyazın zatı değil. Bism zatında var mı? Yok. Mesela hayvan, insan insanın meygi zatıydı hayvanlar. Bu dağsı mıdır? Değil. Dağsının bir güçlü müdür? Değil. O zaman nedir? Hariktir. Peki nasıl bir hariktir? Ebyaz ile cismi karşılaştırdığınız zaman da aralarındaki ilişki nedir? Ağam olmasıdır ebyaz. Nasıl? Kullu ebyaza cismu. Ama bazı cismi ebyaza eder. Yani o cismin bazısı ebyadı içeriyor. Diğer bazı başka şeyleri içeriyor. O zaman aham. Demek ki o ebyad kelimesine ağır olan ta tahayyüz, mekanda yer tutma, cikim, harik masufasıyla olmuştur. Ve de harik de ebyadın ne cili? Ahamlıdır. İşte bunun avancı galiba. İki cikcinin Meyahuniceri divasupati emr-i haric akaf sami. Ve tabi bir şeye, bir şey arz oluyor ama o, o şey nedir? Ne bir arz oluyor? Emri i haric sebebi. O emri i haric. Bu şeyin neşidir? Yani mevzunun neşidir? Haricidir hem de akafdır onunla. Mesela ne gibi? Katluk-i arız li-hayvani bi-kevni Zahk al-aqli li-hayran hayvanı narız olmuş. Bu el-hayran zahikun diyor. El-hayran zahikun. Hayvan canlı, gülendi Bu günleme maksup. Hayvana ne oldu şimdi? Ağız oldu. Niye ağzında kemiği? Un tane. O hayvan insan tane olduğundan dolayı. Hayvan bile mevzuu edilebilir mi? <gülüyor> Mevzu o. Onun ile insan arasındaki o harik dediğimiz o insan arasında ne var bir bakalım. Hayavan cidmün namin hassasün müteharrifun <gülüyor> bir irade. Manası bu. Bu mana içerisinde insan var mı? Yok. O zaman harik. O zaman harik. Peki nasıl bir hariktir insan ile hayavan arasındaki ilişki? akatun budur insan hayvan. Ne demek akatun bu? Yani insan hayvan. Hayvanın kapsamı içerisinde olan hem insan dediğimiz canlılar var hem de onun dışındaki canlılar var. Ama insan dediğimiz kelimenin kapsamında ne var? Sadece insan dediğimiz canlılar. Var. Demek ki insan hayvana göre nedir? Akat. O zaman insan sebebiyle hayvana bir şey arız oluyorsa bu avarız oluyor. İşte vıhk vatfı hayavana insan olması sebebiyle arız olmuştur. Emre hariç ahas minhu olan sebebiyle arız olmuştur. Ve avarızı da birleşiyor. Üçüncüsünü de söyleyelim bu konudan çıkalım inşallah. mayar bir şey ki divâsı fati emrin bir şeye Mubayil olan bir emri mubayil. Emri karistir, hem de mubayil. Mubayil olan bir şey ile arız oluyor. Mesela suya arız olan hararet ne sebebiyle arz olmuş? Bin nar, ateş de dediğim. Ateş dediğimiz emri karıştır. Çünkü suyun hakikatında ne yoktur? Ateş yoktur, emri karistir. Hem de nasıl bir emri karistir? Su ile Ateş arasında ne vardır? Mübayene vardır. İşte mübayeni sebebiyle bir şeye bir şeye mesela elma o harun su sıcaktır diyor. Suyu mevzu konu yaptık. elma o harun su sıcaktır. Sıcaklık suya arız oldu. Ne sebebiyle? Emri karik sebebiyle. O emri karik, ateş sebebiyle. Emri kariktir. Ateş nedir? Suya mübayeni var. Buna da ne derler? Avarızı haribeler. Son bir kısım daha var, onu da söyleyelim bu telefonun Maya'nın dediğini. Ma yav sülüşe ki, hihim ahams.